يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أستقل الحديث كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتثابها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة Değerli Müslümanlar, günümüzde insanlar artık ne inanacaklarını şaşırır bir hale gelmişlerdir. Hemen hemen herkes her mesele hakkında konuşur olmuş ve herkes konuştuğu meseleye Kur'an ayetlerinden bir ayeti delil getirmek için gayret gösteril olmuştur. Günümüzde insanlar artık önce itikad etmişlerdir, sonra da itikad ettikleri şey üzerine Kur'an ayetlerini tahrif etme pahasına olsa bile itikad ettikleri şey üzerine Kur'an ayetlerinden delil getirmeye çalışmışlardır. Değerli Müslümanlar, eğer biri bizleri bir şeye çağırıyor, bir şeye inanmamızı istiyorsa, bir şeye davet ediyorsa, Bizler o kişinin davetine icabet etmeden önce, o kişinin davetine icabet etmeden önce basit bir uygulama yapıp onun davetinin hak mı, batıl mı olduğunu anlamak zorundayız. Değerli Müslümanlar, eğer biri bizleri bir şeye inanmamızı çağırıyorsa, birinci olarak ona sormamız gereken şu şey şudur. Eğer senin bizi davet ettiğin şey senin bizi davet etmiş olduğun şeye yönelik bir Kur'an ayeti ya da bir hadisi şerif bulunmakta mıdır? Eğer gerçekten bize bir Kur'an ayeti ve bir hadisi şerif getirirse ona ikinci olarak şunu sormamız icabet etmektedir. Senin bu Kur'an ayetini ve hadisi anlamış olduğu şekilde senden önce hangi alim bunu anlamıştır? Çünkü kardeşler, selefi olmayan bir görüş yani kendisinden önce ortaya konulmayan bir görüş İmam Ahmed'in sözü gereği batıldır kardeşler. Eğer eğer bu kişi kendi görüşüne binayen geçmişteki alimlerden birisini getiremiyor ise bilin ki bu kişi bizleri Kur'an ve sünnete tabi olmaya değil de kendi nefsine tabi olmaya çağırmaktadır. Bu söylemiş olduğumu birkaç örnekle açıklamak gerekirse Mustafa İslamoğlu adındaki zatı herkes duymuştur. O Bu zat geçenlerde çıktı ve Adem Aleyhisselam'ın da babası vardır dedi. Ve bu sözüne yönelik bir Kur'an ayeti getirdi. O halde bizlere düşen nedir? Bizlere düşen senin söylemiş olduğun bu sözü, senin söylemiş olduğun bu ayeti Senden önce kimsenin gibi anladı. Yine kardeşler, Abdülaziz Bayındır bu ülkenin profesörlerinden bir tanesi. Geçenlerde çıktı ve dedi ki Allah kulun kimin ile ne zaman evleneceğini bilemez. Haşa tümme haşa, Allah subhanehu ve teala gelecekte kul için neler olduğunu bilemez demektedir. Yine insanlardan bazıları çıktı ve dedi ki İnsanlar da hüküm koyabilir Allah'ın hükmüne rağmen bir takım yasalar oluşturabilir. Yine Cüpeli Ahmet adındaki zat çıktı ve dedi ki ve çıktı ve dedi ki ben sizlere yakmayan kefen satmaktayım. Yine haşa çıktı ve dedi ki Allah Supa Nehuwatallah Allah Supa Nehuwatallah etek kemeye göründü. Mahmut diye göründü. Allah سبحانه تعالى'yi bu sözlerden tenzih ederiz. Geçmişte kardeşler hiçbir alemin söylememiş olduğu bu sözleri bugün muhasır olan bu insanlar söylemektedir. Ve lakin kardeşler, değerli Müslümanlar, bizler biliyoruz ki bu dinin sahabeleri vardır. Bu dinin tabileri vardır, etfai tabileri vardır, mezhep imamları vardır, müştehitleri, alimleri, mücahitleri vardır. Onların hiçbirisi bunların anladığı gibi bu dini anlamamıştır. Şimdi hal böyleyken sen kalkacaksın 21. yüzyılda diyeceksin ki... Adem Aleyhisselam'ın babası vardır. İnsanların yüzüne yüzüne bakarak utanmadan diyeceksin ki Allah Allah seni kinle evleneceğini bilemez. Kardeşler Allah ve Teala şöyle buyurmaktadır. Estauzu billah. Ha entum ha ulaiha ceştum fi ma lekum bihi ilm. Felime <Sessizlik> tuhatun fi ma lekum bihi ilm. Vallahu ya'lemu ve Hadi sizler bildiğiniz şeyler hakkında konuşuyorsunuz da neden bilmediğiniz şeyler hakkında da konuşuyorsunuz? Allah bilir siz bilmezsiniz. Bakınız kardeşler, gerçekten günümüzde insanlar bilir bilmez her mesele hakkında görüş bildirmeyi kendilerine marifet sanmaktadırlar. Bilsin ya da bilmesin Her mesele hakkında konuşur olmuşlardır Hadi insan bildiği meselede konuşuyor Bilmediği meselede neden konuşuyor Onları İslamiyet'in en önemli konularında bile Cüretkar bir şekilde konuşurken görürsünüz Halbuki insan önce haddini bilecek Ve bilmediği şey hakkında Ben bunu kesinlikle bilmiyorum diyecek Çünkü değerli Müslümanlar Allah Subhanehu ve Teala'nın Haram kılmış olduğu şeylerden bir tanesi de bilgisiz ve ilimsiz bir şekilde Allah hakkında konuşmaktır. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Kul inneme harrama Rabbi el favahişe ma zahra minha ve ma batan vel itme vel Baghi bi gayri haq ve enteşkû billahi ma lem yunzil bihi sultana ve entekûlu alallahi ma la talemun deki rabbim deki rabbim masiyetin açığını da kapalısını da fuhşiatı da günahı da ve haksız yere saldırıyı da ve hiçbir delil olmaksızın Hiçbir delil Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a haşir koşmanızı da ve Allah hakkında bilgisiz bir şekilde konuşmanızı da sizlere haram kılmıştır. Bakınız değerli Müslümanlar. Allah Sübhanehu ve Teala meselenin önemine binaen meselenin önemini bizlere bildirmek için Allah hakkında bilgisizce konuşmayı Kendisini şirk koşma ayeti ile birlikte zikretmiştir. Değerli Müslümanlar, o halde burada durup biraz düşünmemiz gerekmektedir. Allah subhanehu ve teala'nın haram kılmış olduğu şeylerden bir tanesi de onun hakkında bilgisiz ve ilimsiz bir şekilde konuşmaktır. Kişi ister kabul etsin, ister kabul etmesin. Her kim Allah hakkında bilgisiz bir şey konuşuyorsa bu konuştuğu şey şeytandandır değerli Müslümanlar. Şeytan insanın bilgisiz bir şekilde konuşmasını ister ve bu doğrultuda insana emirler verir. Allah hakkında ilimsizce konuşan insan aslında şeytana tabi olmuş ve onun hizmetkarlığını yapmıştır. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَةِ وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Şüphesiz ki şeytan, şüphesiz ki şeytan sizlere kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri konuşmayı emreder. Değerli Müslümanlar, İslam dininin üzerine inşa edildiği bir takım kaideleri vardır. Bunlardan bir tanesi de, Bunların, Bunlardan bir tanesi de ibadetlerin aslının haram olmasıdır. Yani hiçbir kişi kendi aklınca güzel görmüş olduğu bir şeyi delilsiz bir şekilde ibadet haline getiremez. Çünkü ibadetler tevkifidir. Kur'an ve sünnetten bir delil olmadıkça ibadetlerin aslı haramdır değerli Müslümanlar. Bu yüzden dolayı ilimsizce konuşan bir kişinin Allah'ın helal dediğine haram, haram dediğine de helal demesi mümkündür kardeşler. Nitekim Allah sıfana ve teala şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَدِبَ هَذَا ve وَهَذَا haram. Sizler dillerinizin basıflandırdığı yalan ile şu helaldir, bu da haramdır demeyin. Yani nefsinizin hoşuna giden şeye helal... Nefsinizin de hoşuna gitmeyen şeye haramdır diyerek Allah'a yalan iftirada bulunmayın demektedir Allah subhanehu teala. Değerli Müslümanlar, günümüzde insanlar bilimin ve teknolojinin kendilerine vermiş olduğu bir kibir ile aynı zamanda düşünce özgürlüğünün onlara vermiş olduğu sahte hürriyet ile kendilerini her mesele hakkında Konuşmaya ehil sanmıştır, ehil sanmıştırlar ve bu zihniyetteki insanlar gerçekten her meselede konuşur olmuşlar. Bir bakmışsınız ki onlar bunda ne var ki canım deyip biz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz deyip bir takım şüpheler ortaya atmışlardır. Onlardan bazıları demiştir ki bence kadın modern olmalı ve iş hayatına atılmalı. Bununla kadının açılıp erkekler arasına girmesini kastetmiştir. Yine onlardan bir başkası kalkar ve der ki: "Kişi akşam namazlarını eve gittiğinde tek bir seferde de kılabilir. Zaten Allah Subhanahu ve Teala bizlerin kalbine bakmaktadır." demiştir. Ve yine onlardan birisi çıkar ve der ki: "Bir erkek, bir erkek evli olduğu halde başka bir kadınla dost hayatı yaşayabilir ama bu erkek evliyken başka birisiyle evlenemez." der ve Allah Subhanahu ve Teala'nın Helal kılmış olduğu bir şeyi kendi diliyle haram kılar. Ve yine onlardan birisi kalkar ve der ki, kalkar ve der ki, herkes, herkes, herkes en azından bir ev alacak kadar bankadan faiz çekebilir. Ve böylelikle Allah Subhanahu ve teala'nın haram kılmış olduğu şeyi kendisine, kendisine helal kılmıştır. <gülüyor> Değerli Müslümanlar, işin en tuhaf taraflarından bir tanesi de, Allah hakkında ilimsizce konuşan insanlardan delil istediğiniz zaman hemen suratını asar. Hemen suratını asar. Kızar ve gerekirse size karşı bağırmaya başlar. Ona Allah'tan kork. Bu yapmış olduğun caiz değildir dediği zaman hemen hemen başlar saymaya ve der ki ve der ki biz de bizler de Müslüman bir aileden gelmekteyiz. ''Benim dedem de falanca camide müezzindi, benim nenem de cuma namazları kef suresini okurdu.'' Tamam da değerli Müslümanlar, hiç kimsenin yapmış olduğu güzel bir amel başkasının Allah, Allah hakkında ilimsizce konuşmasını gerektirmez. Yine onlardan bazıları, yine onlardan bazıları kardeşler, onlardan bazıları atmış olduğu bir şüpheye bir ayet ve bir hadis ile karşılık verdiğiniz zaman teslim olup hakka yönelmesi gerekirken tövbe edip Allah'a yönelmesi gerekirken tartışma çıkartıp haklı gelebilmek için tartışma çıkar ve bir sürü şüpheler üretmeye devam eder. Allah ve Teala şöyle buyurmaktadır وَمِنَ النَّاسِ مَيْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ غَلْمٍ وَلَا كِتَابٍ وَلَا هُدَ وَلَا كِتَابٍ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan bazıları İnsanlardan bazıları ilimsizce hiçbir delil olmaksızın ve hiçbir aydınlatıcı kitaba tabi olmaksızın Allah hakkında bilgisizce konuşur. Yine Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَيْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ غِيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِينَ İnsanlardan bazıları Allah hakkında ilimsizce konuşur, Allah hakkında ilimsizce konuşur ve her azmış şeytanın peşine giderler. O halde kardeşler tartışma esnasında bizler kendimizi bir gözden geçirelim. Gerçekten bizler tartıştığımız konunun ehli miyiz değil miyiz? Eğer herhangi bir delile binayen bir söz söylemiyorsak şunu bilelim ki şeytan bizi parmağına takmış ve bizle oynamaktadır. Değerli Müslümanlar, halbuki Müslüman'ın akidesi ve ahlakı her daim şu şekilde olmalıdır. Müslüman yakinen bilmelidir ki o söylemiş olduğu her şeyden hesaba çekilecektir. Söylemiş olduğu her şey kayıt altına alınmaktadır ve Allah Subhanahu ve teala onu er ya da geç söylemiş olduğu sözlerle hesaba çekmektedir. Ve son olarak... Sizlere şu ayeti kerimeyi söylemek istiyorum ki bunu asla ve asla unutmayınız. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. La <gülüyor> takfu Hakkında kesin bilgi sahip olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü çünkü göz, kulak ve kalpler hepsi o peşine düştüğün şeyden mesuldürler. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vasallat ve selamü ala Nabin Teala diye kitabı kârim. İnna Allah ve malaiketehü yusallun ala Ya ayyuhal ladin amanu sallu alahe ve sallimu teslime. Allah mucallal Muhammed ve ala İbrahim